Duymazlıktan gelirmiş ve ancak bronz kapı tokmağının gürültüsü iyice yükselip bir gümürtüye dönüşerek komşuların huzurunu kaçırdığında insanlar ne biçim bir kralımız var böyle kapıyı bile açamıyor diye homurdanmaya başladıklarında birinci katibe susmak bilmez dilek sahibinin ne istediğini öğrenmesini emredermiş. Bunun üzerine birinci katip ikinciyi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 İlk bakışta tüzükteki bu madde herkesten çok kralın yararına gibi görünüyormuş. Çünkü kendisinden bir şeyler isteyenlerin sayısı azaldıkça... ...hem armanları kabul etmeye, incelemeye ve saraydaki yeni yerlerini kaldırmaya... ...hem de yan gelip yatmaya o kadar fazla vakti kalıyormuş. Ancak durum daha dikkatle incelendiğinde kralın zarar hem de çok zarar ettiği anlaşılıyormuş. Çünkü halk kralın cevap vermekte fazlace geciktiğini görünce yakınmaya başlıyor...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 adamın nihayet cevaplandırılacağı ve dilekler kapısının önünün boşalacağı anlamına gelen bu işaretleri fark edince, adamdan açılacak yeri cecik kapmak için kapının dibine dizilmişler. Kralın beklenmedik biçimde kapının ardında belirmesi, kralın taç giydiği günden beri böyle bir şey yaptığı görülmemiş, müthiş bir şaşkınlığa sebep olmuş, yalnızca kapının önünde yer kapmaya çalışanlar değil,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 Bilinmez olmaktan çıktı mı, her ada beni ilgilendirir. Belki bu ada bilinmeye yanaşmayan türdendir. O zaman ben de sana tekne ne vermiyorum. Vereceksin. Dingin bir kendine güvenle telaffuz edilen bu sözcük duyulur duyulmaz, dilekler kapısında toplanmış ve sabırsızlıkları konuşmanın başlangıcından beri her dakika artan dilek adayları,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 kralın kartvizini alıp incelemiş. Kralın isminin altında kral yazılıymış ve kral temizlikçi kadının omzuna koyup kardeş şu sözcükleri karalamışmış. Kart hamiline bir tekne verin. Çok büyük olmasa da olur. Güvenilir, dümeni sağlam bir tekne olsun. Başlarına kötü bir şey gelirse vicdanım sızlasın istemiyorum. Adam teşekkür edeceğini ima eden bir tavırla kafasını kaldırdığında kral oradan çoktan uzaklaşmışmış.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 Kaptan ehliyetin var mı? Denize açılınca öğreneceğim, diye cevap vermiş adam. Liman reisi şöyle demiş. Hiç tavsiye etmem. Ben kırk yıllık kaptan olmama rağmen öyle her tekneyle denize açılmam. O zaman denize açılmayı becerebileceğim bir tekne var bana. Hayır, şu teknelerden olmasın. Benim saygı duyacağım ve bana saygı duyacak bir tekne var bana.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 bak ikimize de yiyecek getirdim demiş peki ya tayfa diye sormuş kadın gördüğün gibi kimse gelmedi geleceğim diye söz veren bile mi çıkmadı diye sormuş kadın bilinmeyen adı diye bir şeyin kalmadığını ve kalmış olsa bile evlerinin huzurunu terk edip büyük gemilerindeki güzel hayatlarını bırakarak denizin karanlık olduğu günlerde yapmış oldukları gibi bir hayalin peşinden koşmaya ve okyanusta maceralara atılmaya yanaşmayacaklarını söylediler Peki sen onlarına karşılık verdin? Denizin halen karanlık olduğunu söyledin. Bilinmeyen adadan bahsetmedin mi peki? Kendim bile bilmiyorken başkalarına nasıl bilinmeyen bir adadan bahsedebilirim ki? Ama bilinmeyen adanın varlığından şüphen yok. Denizin karanlık olduğuna da şüphem yok. Şu anda buradan göründüğü kadarıyla yeşim rengi sulara ve gökyüzünde kızıl alevler saçan gün batımına bakılırsa deniz bana hiç de karanlık görünmüyor.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 ''Adam hala eşikte bekliyor mu?'' diye görmek için kapıyı arada bir açıp kapadığında düşünmüşmüş zaten. Ne bir lokma ekmek veya peynir kalmış geriye, ne de bir damla şarap. Zeytinlerin çekirdekleri suyu atılmış, güverte temizlikçi kadın daha yeni silmiş gibi tertemizmiş. Denize açılmak üzere limandan çıkan bir vapurun deniz canavarlarının kükremesini andıran sirini duyulunca kadın adama dönüp, ''Sıra bize geldiğinde daha az gürültü çıkarırız.'' demiş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 Adamın aklından geçeni söylemeye gerek yok. Güzel, diye düşünmüş tabii ki. Fakat kadının düşündüklerini aktarmak gerek. Belli ki adamın gözleri bilinmeyen adadan başka bir şey görmüyor, diye düşünmüş kadın. İşte göz yanılması, insanın yanı başında duran insanı görmemesi böyle olur. Kadın mumlardan birini adama vermiş ve ''Yerin görüşürüz, iyi uykular.'' demiş. Adamsa aynı şeyi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 akittan tasarruf etmekmiş. Böylece adaya varılır varılmaz geleceğin ağaçlarını dikebilir, tahılların tohumlarını toprağa gömebilir, çiçek açan goncaları fundalıklara aktarabilirlermiş. Adam dümenden ayrılmadan güvertede dinlenmekte olan denizcilere sormuş. Isısız bir ada gördüler mi diye. Denizcilerse ne ıslı ne ıssız ada gördüklerini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 Nihayet denize açılmış Kendini aramak amacıyla